Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün, geçen hafta konuştuğumuz, ancak devamını getiremediğimiz, ses bozukluklarıyla neticelendiremediğimiz, birçok arkadaşın işitmediği, işitemediği Mekke'de 12 yıl isimli sunuya tekrar geri döndük. Melih, kardeşimizin Önerisiyle de bu sunuyu 3-5 parçaya böleceğiz. Birkaç hafta devam edecek. Mümkün olduğu kadar kısa tutmayı amaçladım ama pek de kısa olduğunu zannetmiyorum. Baya yine de uzun olacak gibi. Bugünkü yapacağım sunum mümkün olduğu kadar kısaltacağım. Ancak yazdığım zaman 7 sayfa tuttu. Bunun linkini size gönderiyorum. Bugünkü konuşmanın linki web sayfamda makale halinde kaydedildi. Konuşmadan sonra takip etmek isteyenler veya konuşmayı buna göre özetlemek isteyenler okuyabilirler. Allah Rasulü'nün örnekliği Müslümanlar için çok önemlidir. Bütün Rasuller inananlar ve insanlar için en güzel örneklerdir. Tipekim Allah Nur Suresinin 34. ayetinde andolsun olsun ki biz size açık açık bildiren ayetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. Mümpehine suresinin altıncı ayetinde ise, Andolsun, onlar sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnektir. Kim yüz çevirirse şüphesiz Allah zengindir, hamde layık olandır. Diyerek, önceki peygamberleri ve inananlarını örnek gösterirken, son Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de bizlere, Asaf suresinin 20. ayetindeki, Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir ayetiyle örnek kılmıştır. Elbette Allah'ın gönderdiği elçilerin, Müslümanlara ve bütün insanlara örnekliği önemlidir. Kendi aklımızla, muhakememizle, irademizle Allah'ın dinini anlamaya, yaşamaya çalışan bizlerin, Allah Resullerinin dini anlayış ve yaşama biçimlerini kavramak, ayetleri daha doğru anlamaya, yaşama geçirmeye neden olacaktır. Allah'ın ayetlerini okumak, anlamaya çalışmak, Müslümanlar için dini anlamada, yaşamada birinci kural. Allah ayetlerini indirirken Zuhruh Suresinin 3. ayetinde belirttiği gibi, anlayıp düşünmemiz için apaçık bir Arapçayla indirmiştir. Hiçbir tartışma. Hiçbir tartışmaya imkan tanımamak üzere de Şura suresinin 195. ayetinde ifade ettiği gibi açık bir dille ayetler gönderilmiştir ki Zümer suresinin 32. ayetinde açık, pürüzsüz bir dille okuyalım, anlayalım ve korunalım denmiştir. Ancak Kur'an'ın indirilişinden bu yana 1500 yıl geçmiştir. Bu süre içinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki Arapça yerini gelişerek farklı bir Arapça'ya bırakmıştır. Değişim her dil için doğal bir süreçtir. Dünya toplumlarının hiçbir dili değişmeden duramaz. Toplumların birbirleriyle ilişkileri, edebiyatçıların, bilim adamlarının, felsefecilerin dile kazandırdığı yeni anlamlar dilleri etkilemiştir. Kaldı ki tarihi süreç içinde Müslümanlar konuştukları Arapçayı dini bilimler dalında geliştirerek, değiştirerek, ayetlerde geçen Arapça kelimelere farklı anlamlar yüklemişlerdir. Islahi anlam olarak nitelenen bu anlamlar ilim dili sayılmıştır. Böylece tefsirde, fıkıhta, hadiste metot oluşturanlar, Allah'ın ayetlerini Rasul'den gelen hadisleri ıslahi yani ilim anlamıyla değerlendirdiler. Sonuçta Arapçadaki sözcükler, yugat anlamlarının yanında ıslahi anlam kazandı. Müslümanların dini eğitiminde temel olan ilah, Din, İslam, Mümin, Müslüman, Dar, Rab, mabut Şirk, Müşrik gibi vesaire kelimeler ıslahi anlam kazanma yolunuyla lügat anlamlarından farklı anlaşılır oldu. Bugün Türkçeye Kur'an'ın mealini yapan, tefsirlerini yazan ilim adamları ayetlere anlam verirken Arapça kelimelerin lügat anlamlarından ziyade ıslah anlamları öne çıkarmışlardır. Bu nedenle Müslümanlar ayetlerin indiği dönemlerdeki gibi tasih, açık bir Arapça ile değil, ıslahi anlamlarıyla Kur'an'ı anlamaya çalıştılar. Bu durum günümüzde Müslümanların ayetleri anlama yolunda büyük karışıklıkları neden olmaktadır. Zira elimizde halkın diliyle, halkın anlamıyla inen Kur'an varken, mealleri, tesirleri, ilim diliyle karşımıza çıkmaktadır. İki farklı yaklaşım, iki farklı anlam, ayetleri hangi açıdan anlayacağımız konusunda, netleşmeme büyük sorunlar doğurmaktadır. Ayetler indirilirken Müslüman olanlar ayetleri anladıkları dilde açık bir şekilde dinliyorlar, okuyorlardı. Üstelik yanlarında, içlerinde ayetleri hiçbir tevile yani yoruma, tavizde çıkarlara göre eğip bükmeye çalışmayan Allah Resulü'nün ayetleri yalın, açık, net, sade uygulamasını görüyorlardı. Halbuki günümüz Müslümanların aklını muhakemesini, iradesini karıştıracak çok şey var. Tarihten gelen dil değişimi, din adına türlü yorumlar, mezhebi düşünceler, siyasi şartlandırmalar, ıslahî anlamlar, kavramlaştırma hareketleri Müslümanları rahat bırakmamaktadır. Üstüne toplumdan, cemaatlerden, siyasi otoritelerden gelen baskılar eklenince işimizin zor olduğu aşikardır. İster laik, ister ateist, ister şeriatçı güzel olsun Hemen hepsi Müslümanların Allah'ın ayetlerini doğru anlamaması için çaba sarf etmektedirler. Bu çok önemlidir. Çünkü her iktidar kendi anlayışını insanlar üzerine egemen kılmak istemektedir. İslam şeriatını uyguladığını söyleyen iktidarlar bile bugün veya tarihte kendi anlayışlarını Kur'an'ın anlayışının önüne geçirmeye çalışmışlardır. Çünkü ancak o zaman iktidarlarını sürdürebilmektedirler. Diğer taraftan günümüzde slogan haline getirilen İslam inancımıza ait düşünceler, anlamlar, ayetleri anlamamızda engellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Müslümanlık budur veya ayetlerinin anlamı budur şeklindeki katı, kesin tutumlar İslam'a sahip çıktığını söyleyen Müslümanların duygularına direkt etkiliyor. Müslümanların açık fikirle sorgulayıcı, araştırıcı niteliklerinin önüne geçiyor. Allah'ın istediği akıl etme, muhakeme kurma, iradeyle kavrama yetenekleri zayıflıyor. Sürekli gelişen bilgi, değişen kültür, 1500 yıl öncesine ulaşmaya çalışan akıl, nasıl oluyor da kesin katı tutuma ulaşılır, anlaşılır değil. Zira 1500 yıl öncesine ulaşıp gerçekten Allah'ın ayetleriyle ilk karşılaşan toplum, ayetleri, İnsanlara sözle, uygulayarak açıklayan Resul nasıl anladı, hayatına nasıl aktardı gibi soruların doğru cevapları hemen bulunacak, üstelik slogan haline getirilecek konular değil. Bu tür soruların doğru cevabı samimiyetle, azimle, sabırla, alçak bulunabilir. Edindiği bilgiyi yeterli görerek katılaşan, kesinleşen insanların gerçeğe ulaşması zordur. İlim Bilgi gerçek aceleciklere sırtını çevirmiştir. Aceleci yaratılan insan bu özelliğiyle katı, sert tutumlar sergileyerek, bu özelliğiyle katı, sert tutumlar sergileyerek bilimin gerçeklerinin önüne geçer. Çünkü aceleci kararlar, aceleci tanımlamalar, aceleci sonuç çıkarmalar gerçekten öğrenilmesi gereken şeylerin önüne bir engel olarak karşımıza çıkar. Böylece asıp kesen, kendinden başkasını dinlemeyen, karşısında olanları suçlayan bir toplum oluşur. Konun bu yöndeki önemine dikkat alarak Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatını değişik açılardan incelemenin önemli olduğuna inanıyorum. Amacımız tekrarları tekrar etmekten ziyade tekrarlanan bilgiler içerisinde bazı örnekleri bazı özleri yakalamak olacaktır. Çalışmanın ana konusunu 3 bölümde oluşturdum. Birinci bölüm Mekke'de 12 yıl. İkinci bölüm Medine'de 11 yıl. Ve üçüncü bölüm her dönemin Müslümanlar için önemi. Mekke'de 12 yıl. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik hayatının ilk dönem mücadele hayatı bildiğiniz gibi Mekke'de geçiyor. Mekke, Medine'yi yani Müslümanların toplumunu devletini hazırlayan dönem olması itibariyle önem taşımakta. Özellikle bugün Müslümanların özgür olmadığı Batı adına kurulan kukla devletlerin zulmü altında yaşadığı bir dönemde özgürlüğe nasıl ulaşılacağının temel dinamiklerini Mekke'de aramak zorunda Müslüman. Zira Mekke baskıyla ve zulümle yönetilen Müslümanlara karşı sürekli baskı ve zulme çıkaran Mekke idaresine karşı Müslümanların yaşamını, onların nasıl yaptıklarını, ne yaptıklarını Müslümanların öğrenmesi gerekiyor. Çünkü Müslümanlar buradan Medine'ye geçtiler. Müslümanlara ait bir devleti doğuran bir yaşam biçimi olarak Mekke, Mekke'nin yaşam biçimi bize bir örneklik teşkil ediyor. Kısaca Mekke'yi anlamak, Medine'ye hazırlanmaktır inancındayım. Ve kısaca şöyle derim, Mekke'yi anlamak Medine'ye ulaşmaktır. Allah nasip ederse. Etmeyebilir ama Mekke'yi anlamayanların, Mekke'yi kavramayanların Medine'yi anlayacakları şüphelidir. İslam öncesi Mekke'ye baktığımız zaman durumunu tahlil etmek için ve İslam geldikten sonra neler olduğu iyi bilebilmek için o dönemi çok iyi kavramamız gerekiyor. Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik gelmeden önceki Arap toplumu barış içinde yaşayan bir toplumdu. Mekke'de Kabe'nin bulunması Mekke'lileri önemli bir yere yükseltiyordu. Her yıl hacca gelen binlerce Arap Mekke'nin ticari siyasi hayatına paha biçilmez değer katıyordu. Her ne kadar 580'li yıllarda irli ufaklı savaşlar çıkmışsa da fazla uzun sürmedi. Arabistan'ın geçmiş tarihi genelde sükun içinde geçti. Arapların tarihinde ayetlerde de belirtildiği gibi Yemen kralı Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye savaş açmasının dışında Araplar önemli bir olay yaşamadılar. Arabistan'ın etrafındaki birçok ülke iktidar hırsları, fetih arzuları ekonomik çıkarlarıyla birbirlerini yok etmeye çalışırken Araplar barışı yaşıyorlardı. Özellikle Hristiyan toplumlar siyasi çıkarları iktidar hırsları nedeniyle dinlerini oyuncak ve eğlence edinmişlerdi. Onları yakından izleyen putperest Araplar bile bu durumdan çok etkilenmişlerdi. Araplar putperest olarak dinlerine karşı çok sadıktılar. Çöl insanının katılığı, netliği, yalındığı dinlerini yaşamada da kendini gösteriyor. Hatta Hristiyan ve Yahudilerin dinlerine karşı tutumlarını gördükçe Allah'ın Saffat Suresinin 167, 168, 169. ayetinde de belirttiği gibi putperestler şöyle diyorlardı. Eğer öncekilere verilenlerden bize de bir kitap olsaydı mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk diyorlardı. Araplar çeşitli tevil ve siyasi manevralarla olayları evirip çevirmesini pek bilmiyorlardı. Onların siyaset dilleri yoktu. Kabul ediyorsa net kabul ediyorlar, red ediyorlarsa net red ediyorlardı. Sanki siyah beyaz insanlardı o gün. Onlar da renklerin tonları yok gibiydi. Halbuki etrafındaki topluluklar Yahudiler ve Hristiyanlar çok renkli insanlardı. Çıkarlarına göre her türlü renge girebiliyorlardı. Ayrıca Allah Kasas suresinin 59. ayetinde Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamberi memleketlerin ana merkezine göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak etmişizdir diyerek cezalandırma konusunun temelinde Allah'ın çağrısının bulunması çağrıya karşı çıkmanın esas olduğudur. İşte belki bu ayetin hikmetiyle, belki başka hikmetlerle biz neyi görüyoruz? Allah'ın Fil suresinde anlattığı olay, Ebre'nin Kabe'yi yıkmaya yöneldiği zaman orayı ve Arapları Allah'ın korumasını görüyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Gönderilmeden Araplar kendilerine göre bir yol tutturmuşlardı. Yollarını Allah atalar dini olarak tarif ediyor. Atalar dini, Arap toplumlarının geleneksel tarihi değerlerini taşıyordu. Bu dönemi birçok Müslüman fikir adamı cehalet dönemi veya şirk dönemi olarak tarif etmiştir. Fetret dönemi diye de tarif edenler var. Fetret döneminden kasıt, Allah'ın saf dininin dünyada kalmadığı, yerine tahrifatın aldığı bir dönemdir. Bu durum yeni bir peygamber gelinceye kadar sürer. İşte bu döneme fetret yani duraklama denir. Elçilerin gelmesi durdurulmuş, ayetler yeniden yeryüzüne gönderilmemiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise Hz. İsa sallallahu aleyhi ve sellem arasında 500 yıl var. Bu dönemin çoğunluğunda Yahudiler, Hristiyanlar, tarif ettikleri kitaplarla Allah'a uyduklarını iddia ediyorlardı. Bütün bu dönem boyunca Hristiyanlar ve Yahudiler Allah'tan gelen ayetleri tarif etseler de, kitaplarını bozsular da kendilerinin Allah'a uyduğunu iddia ediyorlardı. Peygamberlerini, hahamlarını, rahiplerini ve alimlerini Rab kabul ediyorlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Resullük gelmeden önceki 40 yıllık dönemini cehaletin, şirkin egemen olduğu bir dönem olarak tarif ettik. Allah Resulü bu 40 yılını bu dönem içinde yaşadı. Fetret devrinde, yeryüzünde Allah'ın ayetleri saf ve temiz olarak yoktu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in 40 yılı şirkin egemen olduğu bir toplumda geçmiştir dedik. Bu nedenle, Hz. Peygamber için müşrik olabilir diyenlerin varlığı düşünüldüğünde, insanın tüyleri ürperiyor. Elbette, hiçbir Müslüman Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem müşrik ifadesini yakıştıramaz. Ancak, Allah'ın Şura Suresinin 52. ayetinde belirttiği gibi, işte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eleştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu, Göstermektesin demektedir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kitabı imanı bilmemesi onun müşrik olmasını gerektirmez. Arapların tarihinde incelenecek bazı ana noktalar var. Bunlardan en önemlisi Arapların yönetim biçiminin aşiret yapısı oluşudur. Mekke aşiretlerle yönetilen bir site devletiydi. O dönemde bütün Arabistan site devletleri şeklinde yönetilmekteydi birli ufaklığı, nüfusları üç bin ila on bin arasında değişen şehirler Arabistan'ın yapısını oluşturuyordu. Mekke içinde Allah'ın evi Kabe'nin olmasıyla ayrıca bir öneme sahipti. Yılda bir kez hac için Araplar Mekke'de buluşuyorlardı. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye giden kervanlar Mekke'ye mutlaka uğrarlardı. Her küçük şehrin kendi yönetimini kurduğu Arabistan etrafındaki imparatorluklara, nazire yaparcasına adı konulmamış bir birliklere sahipti. Öyle imparatorluk değildi. Ama diğer imparatorlardan daha güçlü ve daha sağlam bir şekilde Araplar, Kabe sayesinde birlik ve bütünlük içindeydiler. Onların imparatorluk olmaması belki de etrafındaki Roma, İran'daki Pers, Mısır, Habeistan ve Yemen imparatorlukları krallıkları, Arabistan'a çok şey bakmadılar, yani böyle girelim, fethedelim diye bakmadılar. Belki Arabistan onlar gibi bir imparatorluk olsaydı, karşılarında bir güç olarak görecekler veya bir zenginlik emaresi görecekler ve orayı fethetmek için harekete geçeceklerdi. Ama çölün ortasında irli ufaklı şehirler, irlü ufaklı devletler fakat aralarında çok büyük bir güç vardı, bağlılık vardı. Araplar kendi aralarında zaman içinde küçük çaplı kabile kavgaları yapsalar da ciddi savaşlar olmuyordu. Çöl insanının hedefindeki en önemli şey ticaretti. Mekke Araplar için Kabe dolayısıyla adı konulmuş bir başkent Mekkelilerin Arapların reisleri Mekkeliler de Arapların reisleri gibiydi. Araplar Mekke'ye Mekkelilere Mekkeliler de bütün Araplara gerekli saygıyı sevgiyi gösteriyorlardı. Zira Mekkeli Araplar Ebu Sufyan'ın dediği gibi dinlerini ticaret yapmış kişilerdi. Mekkelilerin Araplarla uzlaşmazlığa girmesi ticaretlerin bitmesine neden olabilirdi. Onun için bu noktada çok güçlü, çok enteresan bir siyasi uslu oluşturmuşlardı. Mekke'de bulunan soylu aşiretler Mekke'nin yönetimi için işlerinden yetkilisini seçiyorlar. Seçilen yetkililer darun net ve denilen yerde toplanarak Mekke'nin yönetimiyle ilgili kararlar alıyorlardı. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem soyu oğulları, aşiret temsilcilerinin toplandığı dar münettedeki statüde Medine'nin reisliğini üstlenmişlerdi. Diğer aşiretler de sırasıyla belirlenen görevlerden sorumluydular. Kabe'nin bakımı, Araplar arasındaki ilişkiler, Kabe'nin ekonomik sorumluluğu, adalet işleri, haç organizasyonu sorumluluğu gibi birçok alanda aşiretler görev alıyorlardı. Günümüzdeki gibi bakanlıklara göre bakan değil, aşiretlere göre bakanlıklar icat edilmiş gibiydi. Her aşiret mutlaka Darunet'e de görevliydi. Böylece Mekkeliler kendi aralarında büyük bir barış yolu bulmuşlardı. Peygamberin dedesi Abdülmuttalip Mekke'nin reisiydi. O ölünce aşiretin içinden, Peygamberin akraba amcalarından Hişam bin Melik, bizim Ebu Cehil diye tanımladığımız, bildiğimiz Mekke'nin reisi seçilmişti. Hişam bin Melik, yani Ebu Cehil namı diğer, Peygamberin akraba amcalarından da aynı soydandı. Kısacası Peygamberin soyu Mekkenin yönetici soyuydu. Hatta oğullarından Ömer, Ümeyya oğullarından Osman, Teimlerin Kureyş soyundan İbupiçir, tarihte de görevlendirilenlerdendi. Bunlar Müslümanların biliyorsunuz önemli şahsiyetleri. Tarih kayıtlara göre Ömer Araplar arasındaki ilişkilere, Osman Mekkenin ekonomik yapısına, Ebu Bekir ise adalet işlerine bakıyordu. Tabi bu konuda farklı görüşler var. Onların üzerindeki durmayacağım. Ancak görüşlerin farklılığı çok önemli değil. Önemli olan Mekke'nin siyasi yapısının aşiretler arasında kurulan bir konsorsiyonla veya parlamentoyla oluşmasıydı. Mekkeler arasında sağlanan bu barış, birlik, bütün Arapları yakından ilgilendiriyordu. Putperestlik Mekke'nin temel diniydi. Şirk, müşriklik. Ebu Sufya'nın deyimiyle bu dinin özlü tarifi bizim dinimiz ticaretimizdir. Yani Putpreslik Mekkelilerin Arapların bir ticaret diniydi. O din sayesinde Araplar müthiş bir ticaret organizasyonuna sahipti ve hacca da öyle bakıyorlardı. Araplar kendilerinin İbrahim'e dayandıklarını söylüyor. İbrahim'in yaptığı Kabe'ye sahip çıkıyor. Allah'a inanıyorlardı. Ancak Kabe'nin içini putlarla doldurmuşlar, Allah ile birlikte putlarına da tapıyorlardı. Tarihi rivayetlere göre, Kabe'de Araplara ait 360 civarında put vardı. 360 put, Arap kabilileri tarafından Kabe'ye konulmuştu. Hemen her kabilenin, size devleti şeklindeki Arap kentlerinin putları, Kabe'ye konulan 360 civarındaki putu oluşturuyordu. Putlar, Arapların tarihindeki önemli şahsiyetlere aitti. Bazı önemli şahsiyetlerin yanında, Önemsizler de Kabe'ye put olarak girmişti. Mesela İsraf ve Nail'e putları. Mekkeli iki kişinin anısını taşıyordu. Bunlar Arap tarihinin geçmişinden gelen iki kişi. Bu iki kişi, İsraf erkek, Nail'e kadın, Kabe'nin içinde gizlice buluşarak zina yaparlarken yakalanmışlar. Mekke'nin yasalarına göre öldürülüp, gelen gidene ibret olması için Kabe'nin önüne direklere bağlanmışlardı. Ancak sıcaktan cesetleri kokmaya başlayınca onların putlarını Yapıp Kabe'nin önüne koydular, boyunlarına da yaptıkları suçu yazarak, cezalarını yazarak millete örnek olsun diye orada beklettiler. Fakat sonradan nasıl olduysa birdenbire bu iki put içeriye girdi ve Tanrı oldu. Kabe'nin içine giren bu İsa ve ilah ve ilahe olarak Kabe'de bulunuyordu. Kısacası Kabe'ye konulan her putun bir tarihi versiyonu vardı putların simgelediği kişiler Arapların tarihinde iyilikleriyle, kahramanlıklarıyla veya kötülükleriyle öne çıkıyorlardı. Sanki bugünkü Birleşmiş Milletler veya çeşitli devletlerin kurdukları paktlar gibi Araplar da kendi aralarında birliktelikler kurmuşlar. Bugünkü insanların bayraklarını veya devletlerinin kurucularını, liderlerinin üstlerini yerleştirdikleri gibi onlarda putlarını yerleştirmişti. Yani Kabe'nin içini şöyle düşünün, bütün Arap kabirlerinin putlarıyla dolu temsilci olarak ve bugünkü Birleşmiş Milletleri düşünün. Putları bayraklar ve veya büstler olarak böyle bir hayal edin. Tıpkı aynısıydı görüntü. Bütün bu simgeler, bu toplulukların biriz, birlikteyiz, barış içindeyiz vurgusu olarak ortaya çıkıyordu. Kabe'ye konulan putlar da Araplar arasındaki bu barışı bu şekilde simgeliyor, bu şekilde ortaya çıkarıyordu. Elbette Mekke ile kavgalı olanların putları Kabe'ye giremiyordu. Onlar dışarıda kalıyordu. Allah Mekke'lerin dinini şirk olarak tarif ediyor. O zaman şirk nedir? Müşriklik nedir? O konuda bir inceleme yapmak gerekir. Şirk, ortaklık anlamını taşımaktadır. Bugünkü dilimize de şirk et. Bugünkü şirket kelimesini ayırın. Şirk et. Yani ortaklık et, şirket, ortaklık olarak bugünkü dilimize geçmiştir. Şirkeden, yani ortaklık edene müşrik, yani ortak olan anlamı verilmektedir. Putperestler, tarihlerinde yaşamış kişilerin simgelerini put yaparak Kabe'ye koyuyor, onları Allah'a ortak koşuyorlardı. Allah'ın yaratma sıfatının dışında, yönetme, yasa koyma, yardım etme, koruma, idame ettirme, şefaat etme, bir konularda Arapların ilahları Allah'a ortak kılınmışlardı. Allah yöneticidir, yasalarını belirler, insanları korur, insanlara yardım eder, insanları yaşatır, insanlara şefaat eder. Allah Kur'an'da bütün bu sıfatların, mevkilerin kendisine ait olduğunu söylüyor. Rabbiniz yöneticidir, Rabbiniz size yasalarını belirler, dinini kor, insanları korur, yarattıklarını korur. Onlara yardım eder ve onlara şefaat eder. Allah'tan başka yönetici yoktur. Allah'tan başka din koyan, yani yasa koyan yoktur. Çünkü din anlamı orada yasa anlamındadır. Allah'tan başka insanları koruyacak yoktur. Onlara yardım edecek yoktur. Ve Allah'tan başka da şefaat edecek yoktur. Allah, Kur'an'da bu hükümleri bu şekilde tevhide ulaştırmıştır. Tekliğe ulaştırmıştır. Benden başka yönetici, benden başka yasa koyan, benden başka insanları koruyacak olan, benden başka insanlara yardım edecek olan ve benden başka şefaat edecek olan yoktur diye noktayı koymuştur. Tevhid buradadır. Allah'ın bu vasıflarına Araplar ilahlarını dahil ederler. Derler ki Allah yöneticidir ama filanca filanca putlarımız da yöneticidir. Allah yasa koyar ama filanca filanca putlarımız da yasa koyar. Allah insanları korur, ama filanca filanca filanca putlarımız da onları korur. Allah insanlara yardım eder ama filanca filanca filanca putlar da yardım eder. Allah şefaat eder, bizim putlarımız da şefaat eder. Diyerek Allah'ın bu tek elde topladığı yetkileri putlarına verirler. Böylece putlarının da insanları yönettiğine, yaşam için yasalar koyduğuna, insanları koruduğuna, yardım ettiğine şefaat edeceklerine inanırlar. Allah ayetlerini göndererek kendisine ortaklar edinmediğini, müşrik olmadığını, çünkü ortaklık kurmak müşrikliktir. Dolayısıyla bu insanlar böyle bir inançla Allah'ı müşrik olarak ilan etmişlerdir. Allah yönetimde ortaktır, müşriktir yani onların inancına göre. Allah insanları korumada ortaktır, yani müşriktir. Allah yasa koymada, din göndermede, din koymada ortaktır. Yani müşriktir. Allah yardım etmede ortaktır. Yani müşriktir. Allah şefaat etmede ortaktır. Yani müşriktir. Allah ayetlerinde böyle bir suçlamaya karşılık, böyle bir nitelendirmeye karşılık şiddetle karşı çıkar. Ve Rabbiniz asla ve asla ortak değildir. Yani müşrik değildir der. Allah ayetlerini göndererek bu ortakları asla kabul etmez. Bu ortaklıkları asla kabul etmez. Müşrikliği asla kabul etmez. Çünkü müşriklik, Allah'a şirk koşmak, Allah'ı müşrik ilan etmektir. Arapların kendilerinin Allah'a yaklaşamayacaklarına inanmaları, bu nedenle kendileriyle Allah arasında aracılar edinmesi olarak ortaya çıkan putpreslik, ateizmden farklı bir dindir. Ateizm, Allah'ı red eden bir mantığa sahipti. Aksine Araplar, en büyük ilah olarak Allah'a tarif ediyorlardı. Kabe'nin en büyük ilah olan Allah'ın evi olduğuna inanıyorlar Kaberin içine koydukları tutların Allah'ın dostları olduğuna, Allah katında kendilerine yardım edeceklerine inanıyorlardı. Bir bakıma Araplar Allah ile dostluklarını kanıtlamak için en çok sevdikleri, en çok sevdiklerini, en saygı duyduklarını Allah'ın evine yerleştirerek güya Allah'a jest yapıyorlardı. Arapların tutlarını ilah edinmeleri açık ve seçikti. Yahudiler ve Hristiyanlar alimlerini, rahiplerini, hahamlerini Rab iddiaz ederlerken açık değillerdi, seçik değillerdi. Düşüncelerinin, yaptıklarının alimleri, rahipleri, hahamları ilah noktasına getirdiğini bilmiyorlardı ve kabul etmiyorlardı. Tıpkı bugünkü Müslümanlar gibi. Bugünkü Müslümanların çoğunluğu da bu noktada böyle olmasına rağmen kabul etmiyorlar ve bilmiyorlar. Allah onlara bu gerçeği Tövbe Suresinin 30. 31. ayetlerinde özet olarak Yaptıklarınız Allah'a alimlerinizi, rahiplerinizi, hahamlarınızı ortak koşmaktır diyerek açıkladı. Yahudi ve Hristiyanların bu gerçeği itazların karşılığında Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara sizler alimlerinizin, rahiplerinizin, hahamlarınızın görüşlerine din demiyor musunuz diyerek yaptıklarını hatırlattı. Allah rahmet eylesin Seyyid Kutup bu ayetlerin açıklamasını çok uzun bir Tarihi versiyonundan örnekler vererek bunu çok güzel açıklıyor. Okumanızı tavsiye ederim. Onlar, alimlerinin, rahiplerinin, hahamlarının görüşlerine din diyorlardı. Hristiyanlar ve Yahudiler. Allah'tan geldiğine inandıkları ayetlerle, alimlerinin, rahiplerinin, hahamlarının görüşlerini eşitliyorlardı. Onun için Müslümanlar da bu noktada çok dikkat etmeli. Kendi alimlerinin, kendi müştehitlerinin, ve kendilerinin, bizatihi kendilerinin görüşlerini Allah'ın ayetleriyle eşitler duruma geldikleri zaman, Tevbe Suresinin 30 ve 31. ayetiyle karşı karşıya geleceklerini unutmaması gerekiyor. Arap toplumunda o gün Haniflerden söz ediliyor. Haniflik nedir diye baktığımız zaman, Haniflik, fıtrata uygun, doğru, temiz yol üzerinde olmak veya İslam'dan önceki dönemde tek Tanrı'ya inanıştır şeklinde tarif edilmiştir. Tek Tanrı'ya inanıyor ama din konusunda henüz herhangi bir şey gönderilmediği için de Allah'ın ayetinde de belirttiği gibi dinden sorumlu değiller. Klasik tarihler putperestlerin içinde putlara tatmayan, tek ilaha inanan insanların olduğundan söz ediyor Araplar içerisinde. Bazı tarihçiler bu görüşe karşılıyor, böyle bir şey yoktu diyor. O tartışmanın içine girmeye gerek yok. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik gelmeden önce Peygamberin de putpres olamayacağına inanan Müslümanlar, peygamberi de hanif olarak kabul ettiler. Cehaletin hükümran olduğu dönemler için, Allah'ın İsra suresinin 15. ayetinde, kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa, kendi zararını sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yükle üstlenmez, biz bir peygamber göndermedikçe azap edecek değiliz demektedir. Allah'ın din, kitap ve peygamber göndermediği toplumlara, dinden, kitaptan, peygamberden sormayacağı gerçeği ayetlerde belirtilmektedir. Hz. İbrahim'in sallallahu aleyhi ve sellem sorgulamalarıyla ilgili örnekler, insana verilen aklın, muhakemenin, iradenin, yaratıcıyı bulma, yaratılan varlıklara zulmetmeme, adalet içinde iyi insan olma fıtratının zaten insanda var olduğu görülmektedir. Bu nedenle kitabın dinin gönderilmediği dönemlerde insan kendisine verilen akıl, muhakeme, fıtrata uygun olarak iyi bir insan olma, zulmetmeme, Allah'ın yarattıklarına karşı gaddar olmama, onları koruma duygusuna erişme noktasında sorumluluk üstlendiği vurgulanmaktadır. Fıtratından kaynaklanan. Bu bağlamda belki de hanif diye nisylendirilen insanlar akıl, muhakeme, irade ile zaten kabul ettikleri Allah'a saygı gösterirken Kabe'deki putlara tapmanın anlamsızına inanmış ama direkt karşı çıkmamış olabilirler. Konunun asıl derinliğini bilmiyoruz nasıl olduğunu. Diğer taraftan toplumda da iyi, adil insan olarak diğer insanlara zulmetme hak yememe karakterine sahip oldukları düşünülebilir. O günkü toplumda Yahudiler vardı Arapistan'da. Arabistan'da ki Yahudiler siyasi baskılar veya başka nedenlerle Arabistan'a yerleşmiş ve orada yaşamaya başlamışlardı. Bazı şehirlerde yaşadıkları gibi kendilerde şehir kurmuşlardı. Mesela Hayber bunlardan bir tanesi, tamamiyle Yahudilerin oluşturduğu bir şehirdi. Medine'de Yahudilerin nüfusu çok fazlaydı, Mekke'de fazla yoktu. Bazı şehirlerde yarı yarıydı, böyle tarihte rivayet edilen yerler var. Yahudiler Hristiyanlardan çok fazlaydı Arabistan'da ve etkiliydiler. Hristiyanlar ise çok azdı. Mesela Hristiyanların kurduğu bir şehirden söz edilmiyor tarihlerde. Veya Hristiyanların Arapları geçtiği, nüfus olarak geçtiği bir yerden söz edilmiyor. Mesela Medine'de Yahudiler Arapları geçti nüfus olarak, çoğunluk olarak. Tarih rivayetlere bakıldığı zaman Mekke'de Varaka bin Nefel'den bahsedilir. Varaka bin Nefel rivayetlere göre Hz. Muhammed'in, Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın eşi Hazice'nin kuzeniydi. Nasturi rahib olan Varaka Mekke'nin rahibi ve Orada bulunan işte 3-5 tane veya işte kaç tane olduğu tam belli değil. Oradaki Hristiyanların rahibi ve vaiziydi. Nasturi diye tanımlanan Hristiyanlar genelde Asya'da kurulan, Asya'da var olan, batıdaki katoliklerden, batıdaki mezheplerden, Hristen mezheplerden farklı olarak Asya'dan üreyen, kendine has, kendine göre bir anlayışları olan Hristiyanlık mezhebiydi Nasturiler. Bugün onlardan fazla yok. Belki de hiç yok. Hiç bahsedilmiyor. Varaka bin Nehvel'in Tevrat'ı ve İncil'i biliyordu ve bunları Arapçaya tercüme etmişti gibi rivayetleri var onun hakkında. Hz. Muhammed'in Hatice ile olan evliliğine başkanlık etmişti. Genelde kabul görmüş klasik kaynaklarda Hz. Hatice'nin Hz. Muhammed'in ilk vahyin ardından Varaka'ya durumu açıklaması için götürdüğü söylenir. Varaka anlatılanları dinledikten sonra olayın bir vahiy olduğunu, Muhammed'e peygamberlik verildiğini ve eğer genç olsaydı onu destekçilerinden olacağını söylediği rivayet edilir. Tabi bunların ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğu tartışılır. Orada değilim. Varaka bin Nehvel oldukça tartışmalı şahsiyetlerden biri olarak günümüze geliyor. Bilgili bir rahip ve vaiz olan Varaka, Tevrat, Zebur ve İncil'i de kapsayan kitab-ı hakimdi. Zaman zaman Varakan'ın dinler tarihi konusunda İslam peygamberini eğittiği ve bu bilgilerin Kur'an'la kaynaklık teşkil ettiğini söylediler yabancılar. Ama Kur'an bunu reddediyor biliyorsunuz. Haç organizasyonu Araplar içerisinde çok önemliydi. Mekkelilerin Allah evi kabul ettikleri Kabe'ye sahip çıkarak Araplar üzerinde egemenlik kuruyorlar, putpresler en büyük ilah kabul ettikleri Allah'a gösterdikleri saygı, sevgi için hacca geliyorlar. Mekkeliler hacca gelenlere misafirperverlik yapıyorlardı. Gelenlerde hem hediye getiriyorlar hem de satacakları ürünleri getirerek ticareti geliştiriyorlardı. Hac esnasında ibadet için kurulan organizasyonların yanında ticaret için kurulan panayırlar dikkati çekiyordu. Onun için ilk klasik tarihlerde ne anlatılıyor? Peygamberimizin panayırlarda din tepkilerinden bahsediliyor sürekli. Haç'a gelecek her kabilenin Kabe'de onları temsil eden putları bulunuyordu. Kabe'de putları bulunmayan kabilelerin Mekke ile ilişkisinin olmadığı Arapların kendi aralarındaki organizasyondan uzaklığı söz konusuydu. Her ne kadar Müslümanlar Medine'de iken hac için yola çıktıklarında Kabe'de bir putları yoktu. Ancak haç'a gidecek Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret edenler olması, Medine'nin eskiden Kabe'de futunun konulmuş olması Arapların tavrını değiştirmedi. Onların Müslüman olmasını da Arapların tavrını değiştirmedi. Arapların kafasındaki yapıya göre Haç organizasyonu çok güçlüs bir organizasyondu. Ne dediler? Müslümanları engellediler ve dediler ki biz hazırlıksızız, olaylar çıkar, aramızda din kavgası var. Onun için bu sene gelmeyin, gelecek sene gelin, biz hazırlanalım dediler. Şu anda Mekke sizin Müslüman olarak hacca gelmenizi kabul edecek bir anlayışa sahip değildir dediler. Bakın çok enteresandır bu. Bu yaklaşım biçimi Mekke'lerin çok enteresandır. Burada hacca verdikleri önem ortaya çıkıyor putbeletken bile. Farklılıkları, görüş farklılıklarını, siyasi kavgaları ve din kavgalarını bile haç organizasyonu içerisinde eritebileceklerine inanıyorlar. Allah'ın evi Kabe çerçevesinde toplanabileceklerine inanıyorlardı. Bu ifadelerden çıkan anlam buydu. Onların bu tutumu bir yıl sonra Müslümanlara davet etmeleri, hacca duydukları saygıyı, hacca verdikleri önemi ortaya koymuştu. Yine tarihlerimizde çok önemli bir olgudan bahsedilir. Hılfıl Fudul. Peygamberimizin döneminde kurulan, onun yaşamı içerisinde kurulan ve Peygamberimizin de içinde olduğu söylenen hılfı fıdül teşkilatı. Hılfı fıdül oluşturanlar diye tabir ele alındığında bunu Türkçe'ye erdemliler toplu olarak çevirebiliriz. Yani hılfı nedir, nasıl bir teşkilattır, buraya oluşturanlara ne diyebiliriz sorgusunda bunu Türkçe'ye erdemli insanlar, Mekke'deki erdemli insanlar... Bugünkü tabirle bir araya gelmişler bir teşkilat kurmuşlar diyebiliriz. Topluluk 580'li yıllarda Araplar arasında çıkan ufaklı savaşlar nedeniyle meydana gelen anaşi ortamında can ve mal güvenliğinin sağlanması, zayıf ve güçsüzlerin korunması, zulmün önlenmesi gibi amaçlarla Toplumda yani barış amaçlarıyla toplumda sözü geçen, saygın ve iyi niyetli kişilerin önderliğinde kurulan ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemde bir ara toplantılarına katıldığı ve içine dahil olduğu bir cemiyet, bir kuruluş. Sivil toplum örgütü gibi. Erdemler topluluğu sadece tarihsel bir kurum değil. Aynı zamanda farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da temel ahlaki ilkelerde anlaşan insanların zulmü engellemek için uzlaşmalarının bir toplumsal zorunluluk oluşunun ifadesi olarak değerlendirilebilir. Hılfılfıdıl akla gelince. Hılfılfıdıl anlaşmasının metini 3 ana grupta toplanıyor. 1- Mekke'de ister oranın halkından olsun, isterse dışarıdan gelen insanlar olsun. Bir kişinin zulme uğradığını gördükleri zaman onunla birlikte olacaklar. Yani zulmün karşısına çıkacaklar. 2- Mazlumun hakkını zalimden alıncaya kadar zalimin karşısına çıkacaklar. Başka bir ifadeyle mazluma hakkı iade edinceye kadar mazlumla tek el gibi hareket edecekler, mücadele verecekler. 3- Deniz bir tek tüyü ıslatıncaya kadar şehir ve hıra dağları yerlerinde kaldığı müddetçe ve mali durumu, sosyal statüsü tam bir eşitlik sağlanana dek bu maddeler geçerli olacak. Çok enteresan. Evet, Hılfıl Fıdır ana ilkelerini, Anlaşmasını gördüğümüz zaman hemen doğal olarak ne aklımıza geliyor? Mekke'de dışarıdan gelen insanlar vardı. Artı köleler vardı. Aşiretten olmayan aşirete hizmet eden, aşirete o soylu ailelere hizmet eden ve soylu olmayan Mekkeli yerliler vardı toplumsal yapısında. Bu toplumsal yapılı çerçevesinde Mekke'yi görmüş oluyoruz. İşte bu ortamda İslam geldi. İslam'ın gelişini ve ondan sonraki bazı olayları Haftaya konuşalım. Bugün burada bitirelim inşallah. Devamını haftaya yapalım. Evet. Ben mikrofonu bırakıyorum. Eğer bir soru olursa veya başka bir konu olursa üzerinde konuşacağımız mikrofonla arkadaşlar iletebilirler, katkıda bulunabilirler, soru sorabilirler, eleştirebilirler, her şeyi yapabilirler. Buyurun. Sunun üzerine konuşmalar olacaksa haftaya devam edeceğiz. Haftaya İslam'ın gelişinden itibaren meydana gelen Mekke'deki olayları. Konuşacağız. Saat 22'de başlıyor. O zaman da bir yarım saatlik veya bir saatlik işte bir konuşman olacak veya bir saati bulacak olursa onu keseceğiz. Şu anda bu konuştuğum yazının metni linkini gönderdiğim sitede kayıtlı. Katkılarınız olursa teşekkür ederim. Eleştirileriniz olursa yine teşekkür ederim. Sorularınız olursa yine teşekkür ederim. Faydalı olabildiyse sunum ondan da mutluluk duyarım. İnşallah. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.